Anladı dünya ve mafihayı. Anladı dünyanın ahiretle bitişini. Anladı önünde korkunç bir berzakın veya arkasında korkunç bir berzakın bulunuşunu. Ve minveraihim berzakun ila yub'atun. Ve minveraihim berzakun ila yevme yub'atun. Artık arkalarında bir berzak vardır. Meracel bahreyni yeltaqiyan beynehuma berzakun la yabghiyan. Berzah iki denizin arasında, deniz ve suyun arasında bir haildir. İki ayrı şeyin birbirine karışmasına mani olur. Akan tatlı suların ve mevcut duran tuzlu suyun birbirine karışmaması, aradaki itibari hail, berzah diyoruz. Suların taşıp da karat parçalarını aşamayışı ve birbirine karışamayışı, bu mevzuda engel olan şeye berzah diyoruz, berzah. Ama Kur'an'ın karakteristik ifadesi içinde min وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلَّا يَوْمِ يُبْعَثُونَ Bu iki su arasında tıpkı iki su arasındaki berzah gibi bir berzah değil. Suları birbirine karışmasına engel olan kara parçaları gibi bir berzah da değil. Bu berzak onların verasında. min وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلَّا يَوْمِ يُبْعَثُونَ Geriye dönemeyecekler demek. Bir daha dünyaya dönemeyecekler. Mütemadiyen dünyadan uzaklaşacaklar. Berzah hayatı imtidat edip gidecek ama fakat onların rahmına imtidat edip gidecek. Uzayacak ama fakat onları dünyadan uzaklaştıracak. Ter taze vücutlarıyla toprağa girecekler. Sonra kemikler haline gelecek ve elenecekler. Sonra yeniden mikroplar haline gelecek toprağa karışacaklar. Sonra nebatatın içine girecekler. Her adımda dünyadan uzaklaşacaklar. Öyle bir berzah araya girecek ki, kara parçalarını sular aşıp da birbirine karışabilir. Tatlı su bir yere kadar dayanır da fakat yine denize karışabilir. Ama bunların verasında berzah. Kur'an kendi ifadesiyle anlatırken onların arasında berzah. Bunun ise verasında berzah diyor. Kur'an'a çok dikkat etmek lazım. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخُنْ اِلٰى يَوْمِ <يُبْعَثُون> Ama bir mümin için naimi Cinan'a giden adeta tatlı bir koridordur. Her adımında, her merhalesinde cennetten tatlı tablolar göstermek suretiyle insanın iştahının açıldığı bir koridordur kabir. Kabir, saadet yurduna götüren insanı bir yoldur. Saadet, menbaına götüren bir cedveldir. İnsan akar akar kabirde gider de cennet havzuna girer. Mümin için böyledir. Kafir için ise orası ebedi bir hapistir. Bir zindan-ı münferittir. İnsanı tek başına bırakan bir zindandır. <gülüyor> Cenab-ı Hak kötü encamdan bizleri muhafaza buyursun. Akıbetimizi hayırlı eylesin inşallahü teala. Kur'an'ı ı Kerim meseleyi i kıymetine uygun her türlü tahriften masum ve mahfuz olarak ele alan Kur'an-ı Kerim'dir, haşir meselesini. Kur'an'ın ayetlerinin bu mevzuda her türlü izahtan variste bulunduğunu, belki başka türlü akli felsefi izahlara ihtiyaç bırakmadığını ilk derste anlatmıştım veya ikinci derste. Ve onu anlatırken size bundan sonra söyleyeceğim her şey, şu 9-10 derste her şey sadece Kur'an'ın bu ayetlerinin izahından ibaret olacak. Hiç kimsenin aklıyla, neden mantığıyla Kur'an'ın anlattığı ufka ulaşamayacaktır. Ancak şehirler ve izahlar, anlayışı Kur'an'ın ifadesini idrak edemeyen, çocuk meşrefli çocuk anlayışlı fikri imbissat ve inkişaf etmemiş kimselere çocuk diliyle meseleyi anlatmak içindir. Yoksa söz Sultanı Kurandır. Her şeyi kameti kıymetine uygunu anlatır. Haşir davasını kâmet kıymetine uygun ortaya atan odur. Akli ve mantık ikna eden de odur. Ama eshan Kur'an'a yabanileştiği, millet Arapçayı bilmediği, Kur'an'ın inceliğine bukuf peydah edemediği için on asırdan beri beşerin idrakine göre meseleler şerh ve izah edilmiştir. kâmet kıymetine uygun mesele Kur'an tarafından ele alınır. Allah'a iman ve ahirete iman Kur'an'da yan yana gider. Evvela Kur'an bu mevsuda tahşidat yapar. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Ve هُمْ بِمُؤْمِنِينَ فَقَرَ Bakara i Çelilesinde halbuki inanmış değiller. Halbuki onlar mümin değiller. Kur'an'ın tahlilatını yapacak değilim. Yine Kur'an-ı Kerim buyuruyor. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmana billâhi vel yevmil âhir. Mescitleri kim imar eder yapar? Allah'a ve ahiret gününe iman edenler mescitleri yapar. Muhalif mefumu. mescitleri kim yıkar, harap eder? Mescidi mescit mahiyetinden çıkarır. Allah'a ve ahirete inanmayanlar. Innemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmana billâhi vel yevmil âhir. Ve yine Kur'an buyuruyor. La tecidu kavmen yu'minune billahi vel yevmil ahiri yuvaddune men haddallah mücadele suresinde. Sen Allah'a ve iman eden cemaati Allah ve Resulullah'ın düşmanlarına karşı meveddet gösterir, göremezsin, bulamazsın. Allah'a ve inananlar Allah'ın dostunu dost, düşmanını düşman edinirler. Babaları, anneleri, kardeşleri dahi olsa devam ediyor ayet. Bu ayetlerden görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim Allah'a imanla ahirete imanı yan yana getirmiş. Kur'an-ı Kerim'de tam 115 yerde ahireti diye ahirete insanların dikkatini çekiyor. Ahiret tarrakasıyla Kur'an beşerin vicdanına sesleniyor, ve ahirete dikkatlerini çekiyor. Bu dikkat karşısında dikkate gelmeyi Cenab-ı Hak cümleye nasip etsin inşallahü teala. Ben numune olarak Evvelki derse iktifan burada, bu mevzuda sadece yüzlerce ayetten sadece iki tanesinin mefhumunu arz edeceğim. Kısaca edebi talatına girmeden. Kur'an, müşriklerin, mülhitlerin inkar sadedinde irad ettikleri küfür ve küfranlarını evvela ifade eder. قَالُوا ve kunna وَكُنَّا تُرَابًا وَاِذَامًا Eiza mit bi ayetta eiza mitna wa kunna bir ayette qalu eiza ve kunna izaman wa rufatan ayna küfür ve küfranlarını. Vadarabalana meselen yuhil Ve arkasından da bunlara cevabı veririz. Ben bunlardan sadece vadarabalena meselen ve nesya halqe. Kal men yuhyil zama ve hi ramim. Kul yuhyihal ladhi anshaaha awwala marra wa huwa bikul halqin alim. Alladhi ja'ala lakum min al tane ayetin içinde Mülhidin inkarına karşı dört vecihle delil ıstar ediyor Kur'an-ı Musulbeyan. beyan belenâ meseleni olan siyaha halka bir mesel irad ediyor ve halkını unutuyor. Übeyi Halef veya Ümeyi atibni Khalif. Resul Akram aleyhisselatu ve selamın karşısına çıkarak elinde kürümüş bir kemiği ovalayarak, onları toz haline getirerek. Kendi hilkatını unutarak nasıl yaratıldığını unutarak meyhkilu zama ve ramim. Şu çürümüş kemikleri kim ihya edecek diye Allah'a karşı meydan okuyor. Mübarezede bulunuyor Allah'a karşı. İtiraz bu, kafirin itirazı bu. Kemik dirilir mi diyor. Ama bu arada Allah ona bir söz söyletiyor ki hüccettir bu. birinci hüccet. Ve nesiyaha halka. Kur'an onun sözünü hikaye ediyor. Elinde kemiği ovalıyor, toz haline getiriyor, halkını unutuyor, hilkatını, fıtratını unutuyor. Nasıl ilk neşet ettiğini unutuyor da kim bunları ihya edecek diyor. Birinci hüccet bu. Ve nesiye halka. Kendi halkını unutuyor, zavallı. Kendisi şu anda hayatta, ayakta duruyor. Kendisini teşkil eden şeyler tamamen camit şeylerdir. Demirin maddesidir, kömürün maddesidir, bakırın maddesidir. Camit ve cansız şeylerdir. Kendisini teşkil eden fosfordur, kendisini teşkil eden kükürttür. Kendisini sizin tüplerinizde yaktığınız gazlar teşkil eder. Karbonlar teşkil eder, oksijenler teşkil eder. Havada çeşitli camit, cansız gazlardan, çeşitli moleküllerden mürekkep hilkatını unutuyor da, Men يُحْيِلَ ظَامَ diyor. Delil aramaya ne lüzum var, sen varsın ya. Sen nasıl oldun? Seni şu vaziyette yaratan yine yaratır. Sen hilkatı başka türlü izah edebiliyor musun? İzah edemeyeceğine göre öyleyse sen, başkalarını sayarken, hesap ederken kendini hariç tutuyorsun. Benzetmek olmasın. Hoca altındaki merkubu, diğer merkepleri sayarken unuttuğu gibi, sen kendini göremiyorsun. Sen nasıl varsın şimdi şu anda? Öyle bir dil ve delilsin ki konuşmaya hiç lüzum yok. Dimdik ayakta dururken sen kemikten de, taştan da, demirden de canlının olabileceğine delalet ediyorsun. Delil aramayana lüzum var. Bir hüccet, Kur'an'ın delili. Öyle besatet içinde anlatılır ki bu. Benim az çok... İşin filozofyasını yapma mahiyetinde anlattığım şeyler, ilim adamının anlayacağı şeydir. Ama avam da kendisi alabileceği şeyi alır. Sen varsın, ve sen bir dil ve delilsin. Beni var eden, beni var eder. İşte bunu ifade ediyorsun. وَنَسْيَ خَلْقَرْ İkinci delil Kul يُحْيِهَا الَّذ۪ي اَنْشِئَهَا اَوَّلَ مَرَّةً Belki bunu herkes anlamadı. Belki bunu herkes anlamaz diye Tafsil ediyor, dilini öpeceğim Kur'an. Kul <gülüyor> yuhyihellezî enşâhâ evvele merrâh İlk defa kim inşa etti onu? Malzemesini kim hazırladı? İnce eleklerden kim eledi? Hassas mizanlarla kim tarttı, kim ölçtü? Harcını kim ihzar etti? Şu nisbette efendim protein olacak. Şu nispette karbon olacak, şu nispette oksijen olacak, şu nispette hidrojen olacak, şu nispette kükürt olacak, şu nispette demir olacak, şu nispette bakır olacak. Bunları belli mizanla kim tarttı, kim ölçtü? Kim bir arıya getirdi inşa diyor. Kul yuhyi helzi İlk defa kim inşa ettiyse onu, kim bulduysa bu malzemeyi, kim onun muhtaç olduğu şeyleri tedarik ettiyse kim baş başa, omuz omuza şu camit serreleri verdirdiyse, Kim şu binayı baştan kurduysa, Yıktıktan sonra o yapacaktırdı onlara. Şu kubbeyi Alişan'ı görüyorlar ya, Yıldız yıldız semayı müşahede ediyorlar ya, Bir nizam ve intizam içinde dönen şu semayı ve kainatı her an müşahede ediyorlar ya, Ve sonra dönüp nefislerinde çok şey müşahede ediyorlar ya, Bu iki alem arasında, biz zaptu raptı, bir nizam ve intizamı başta kim vaz ettiyse insanı o diriltecektir diyor. وَهُوَ بِكُلِّ قَلْقٍ alim. O her şeye nigahban, her şeyi bilmekte ve her şeyden haberdardır. Hiçbir şey kayıp olmamaktadır. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُسُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ Biz onların vücutlarından kaybettiği Onlardan noksanlaşan her şeyi bilmekteyiz, andolsun ki Allah buyuruyor. Hiçbir zerreniz taburunu, bölüğünü kaybeden bir nefer gibi kaybubet etmeyecektir. Her şey muhit ilminin sınırları içinde, onun emri istikametinde hareket edecektir. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ alim. Her şeyi gehvan, her şeyin evvel ve ahirinden, ilk ve sonundan, encamından haberdardır. Bu da ikinci delil. Sizi inşa eden sizi inşa edecektir. Maddenizi ihsar eden, düzen, koşan sizi yeniden inşa edecektir. Evvelis-selzi halak'as-semavati vel-ard. Biqadirin ala en yahluka misluhum. Fala huwa'l-hallakul alim. O Allah değil mi ki gökleri ve yeri yarattı? Buyurun işte meydan. Allah'ın düzeni gibi bir düzen kurun. Buyurun teknik imkanlarınıza rağmen, elde materyalin bulunmasına rağmen, bütün tebabet sahisi emrinize amade olmasına rağmen, kimyahaneleriyle ilim emrinizde çalışmasına rağmen, buyurun yapın bir canlı. Buyurun kurun bir düzen kuramıyorsunuz. Kuramadığınız bu düzen her şeye mutalı olmanıza rağmen size ne anlatıyor? Bu kökler ve yer biri tarafından kurulmuştur. Bu gökleri ve yeri başta Kur'an tanzim eden Allah değil mi? O Allah değil mi, sizi yeniden ihya etmeye, emsalinizi ihya etmeye muhtedir olsun diye. Halbuki bir şey eğer zorluk bahis mevzuu ise, yapmak baştan zordur. Edison başta ampulün içine elektriği sokmak için çok zorlamıştır. Hiçte bir tarafında ışık görünmeyen elektron akımlarından bir ışık meydana getirme işi onun göbeğini çatlatmıştır. Belki 300 bin defa ampul patlatmış tecrübe yapmıştır. Ama iş bir kere yapıldıktan sonra sittin defa kırılsa rahatlıkla yapacak düzene koyacaktır. İlk Mercedes arabası kurulurken esas onu yapan mühendisin kafasını çatlatmıştır. Fakat sistem kurulduktan sonra fabrikaya demir girmiş, öbür taraftan Mercedes çıkmıştır. Kur'an nazarınıza bunu veriyor. Gökleri ve yeri ciddi bir aheng içinde, bir musiki ahengi içinde yaratan, enzarınızı arz eden Allah Celle Celaluhu sizin emsalinizi yaratmaya muktedir değil mi? Baştan bir kitabı yazan, sonra o kitap dağıldıktan sonra bir araya getirmeye muktedir, değil mi? Bir aleti, bir edevatı, bir fabrikayı baştan düzen, koşan, sonra yeniden tamir etmek için parçalarını birbirinden ayıran o zat, yeniden o parçaları bir araya getirmeye muktedir, değil mi? Demek suretiyle, hangi sahada ve hangi fende ihtisas yaparlarsa yapsınlar, ilk başta yapanın, Sonra daha mükemmel ve daha rahatlıkla her şeyi fayuladesiyle yapacağına dikkate çekmektedir. Bu da üçüncü delil. Evveli Onun için Kur'an-ı Kerim soluk soluğa bela Evet Allah yaratır. Alkalla kul alim odur. Yaratan başta odur ve her şeyi bilen bilerek yaratan odur. Siz de kainata baksanız bunu göreceksiniz. İşte sadece bir yerdeki cevabına, mülhitlere cevabına Kur'an-ı Kerim bu kadar zengin olarak ehemmiyet verir ele alırsa ben bir iki misal arz etmeyi düşünüyordum. imkan el vermedi. 100 tane ayetin bu mevzuda haşri anlatma hususunda ne kadar zengin olacağını idrak ve anlayışınıza havale ediyorum. Ezan-ı Muhammed okunduğu için ben münasebetsiz bir yerinden kesme lüzumunu duydum. Uygun olmadı. Tasavvurumda bir ayetin tahlili daha vardı. Cenab-ı Hak imkan bahşederse imkan elverirse inşallah. Bir sonraki derste hulası ederek başka bir mevzuna intikal ederiz. İnşallah. Bugünlük bu kadarlıkla iktifa edelim. Kainattan filozofa kadar, fikir adamına kadar, ondan nebiye kadar, nebilere kadar ve ondan Nebilerin Sultanı Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a kadar akıllı işba edici, kalbe itminan getirici mahiyette öldükten sonra dirilme hakikatına parmak bastıklarını, mühür bastıklarını ve beşerin en mühim meselesi olduğunu ilan ettiklerini müşahede ediyoruz. Cenab-ı Hak bu binlerce dilin anlattığı büyük hakikattan kalbimize irfan ve izan ihsan eylesin bizi buna imanla mamur kılsın. Lillahi teala el-Fatiha. Elhamdülillah, Elhamdülillah Elhamdülillah illezi hedana nihâza ve mâ kurnâ limihtediyel eulâ in hedânallah ve mâ tevfîki ve la tisavmi illâ billâh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 عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنه ولا يخلف وعده ولا إلى غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى الأنام نوره ورحمة للعالمين ظهوره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 Muhterem Müslümanlar, kalbin istikamet kazanması, hislerin mahulü alehinde hareket etmesi, insan hakkıyla kendisine terettüp eden vazifeleri yapması, insanı içten ve dıştan bağlayan bir kısım kayıtlarla ancak elde edilebilir.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 Burada biz iki hususu öğreniyoruz. Birisi müminin hiçbir şeyinin boşa gitmediğini, sesinden, soluğundan, tesbihatına kadar, davranışlarına kadar hiçbir şeyinin boşa gitmediğini, amelinin heba olmadığını, burada bir Allahu Ekber deyişi dahi orada baki bir semere cennet halinde kendisine takdim edileceğini görüyoruz. İkinci meselede,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 ve bu denli şereflerle zerfiraz kılınmış bir insan olarak kendisine ilk planda bahşedilen istidat tohumlarını yine insanlık istikametinde inkişaf ettirmeli, insanlık semasına yükselmeli, ta ahirette insan muamelesi görsün. Kutamaya atılacak hataplar halinde, ağaçlar halinde, Kur'an'ın ifadesidir bunlar, ahşap halinde cehenneme atılmasın.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 Öbür alemde de kendini Cehennem'in çukurunda baş aşağı bulacaktır. Cenab-ı Hak kötü akıbet ve encamla muhafaza buyursun. Muhterem Müslümanlar! Sadece meselenin ciddiyetine dikkatinizi ricas adedinde bunu arz ettim. Sayiniz heba olmayacağı bir yolda olun. Hissinize ve duygularınıza gem ve olacak bir yolda olun.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 Burada ağzıma giren bir lokma, orada benim içimde bir zehir gibi beni kıvrandıracaktır. Burada yaptığım bir haksızlık ben orada dilgir edecek, gözyaşı döktürecek, dilhun edecektir. Bu kayıtları düşünecek mü'min, hayatını ona göre tanzim edecek, adımlarını Allah'ın tevfik ve inayetiyle ona göre atacak. Her türlü sakatlık o zaman terk edilmiş olacak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 Karşı tarafta kendileri, kendi kendilerine iştihat yapmış olmanın havası içinde, onlar da kendilerini hak içinde görüyor, Hazreti Ali'yi haksızlıkla iddiam ediyorlar. Ehli tahkik, Hazreti Ali'nin hakkaniyetini, onların ise iştihatlarının isabet etmediğini söyler. Ama bu iki durum, her iki tarafı da sahabi durumundan, mevkinden düşürmez,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 Resul Ekrem bile ashabının içinde, sırtında kerpiç taşıyordu. Bürokrasinin en küçüğünden dahi fersah, fersah, uzak bir sistemin kurucusu büyük insan. Hela temizlemesinde, ashabının yanında, önünde ve içinde, emir yok, yazı yok. mescit yapmada, sırtında, kerpiç taşımada, işin önünde, yanında ve içinde.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 Efe menessese binyanehu ala takwa min Allahi ve ridvan nifak ve tırar mescidine karşı ilk takva ve ihlas samimiyet üzere teessüs eden mescit kubbeyi hatrahi içinde bulunduran mescid, bakiyesini ve enkazını bozulmuş şeklini bugün müşahede ettiğimiz Herkes kerpiç taşıyor, Ammar da taşıyor. Bir aralık Resul Ekrem'in yanına gelince ya Resulallah diyor. Arkadaşların bana zulm diyor. Herkes birer kerpiç benim sırtıma iki kerpiç koyuyorlar. Her hadise bir şeye delalet eder. Ammer Ammar'ın sırtında taşıdığını Resul Ekrem çok iyi görmüş ve idrak etmişti.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 Onun için kaçıyorlardı. 93'lük yaşlı insan, Hayder-i Hakk'ın kavgasını verir. Zayıf hadisde Resul-i Ekrem'in ifade buyurduğu gibi, Ya Ali, ben Kur'an'ın tenzili için savaştım. Sen de tevili için savaşacaksın. Ben gökten inen o kelamı Allah insanlara tebliğ için kavga ettim. Sen de onu yanlış tevillerle ele alacaklara karşı kavga edeceksin. Kur'an'ın Tevil Muharebesi'nin hatalı iştahatların ortalıkta dolaştığı bir dönemde Hazreti Ali'nin hak adına, hakimiyeti adına Ammar İbni Yasir'i tutmak, bağlamak mümkün değildi. Tam 93 yaşındaydı tarihin sabit bir rakam ver vermesine göre. Sağa sola saldırıyordu. Ve dudaklarından şu sözler dökülüyordu. El-yewm gâkel Muhammeden ve sahibe.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 Hazreti Ali gözyaşlarıyla yüzünü yetiyor, Allah'a hamd ediyordu. Allah'ım sana hamd ederim. Korktum ki bu fî ey ben olurum. Ammarın cephemde olması bana ümit verdi ki ben fî ey değilim. Yani ben Hakkı hakikate kaldırmış değilim. Ammar benim cephemdeydi diyordu. Ve her şey düğüm düğüm hak hesabına. Tohum tohum ahiret hesabına.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 Amardan sümbül verecek ağacın ne muhteşem bir ağaç olduğunu olacağını tasavvur edin. Her say, ebedi âlemde, saadet âlemde, aleminde baki sümbüller verecek mahiyette, böyle izan ve kabul edilirse, insan en büyük mahallik karşısında dahi tereddüt etmeden, gözünü kırpmadan, halk hak bildiği, hakikat bildiği istikametten dur olmayacak ve ilerleyecektir. Bütün cebanetimizin, bütün miskinliğimizin, bütün uyuşukluğumuzun, metottan uzak bulunuşumuzun, dünyayı her şey sayışımızın ve fırsat ele geçtiği zaman onu değerlendirişimizin altında ahirete olduğu gibi inanmama hastalığı, ruh aleti yapmaktadır. Eğer bir sahabi anlayışı ve idraki içinde ahirete inanmış olsaydık, nefsim adını ötesini arz edeyim.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 Milletimizin kurtarılması mevzuunda ümit var olacağız. Üniversite değil bizi kurtaracak. Gönüldür, aşktır, heyecandır. İlim dediği şey sonra ilim adamının yapacağı şeydir. Çok basit şeydir. Atom üssü kurmakta, füze üssü kurmakta çok basit şeydir. Ama ben görüyorum ki, gezdikçe, gördükçe görüyorum ki 150 seneden beri çeşitli kimselerin elinde oyuncak haline getirilen Türkiye ve alem İslam ileri götürelim diye her müdahale ve muhalecede on sene geriye gitmektedir. Öyleyse bizim esas muhtaç olduğumuz şey, aşktır, heyecandır, imandır, hasmiliktir fedakarlıktır, milleti için yaşamaktır, kendisini feda etmektir. Varsa bu pazarda bezi olan, varsa bu anlayışa iştirak eden, gelsin beraber çalışalım.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 cenab-ı hak tevfikâtını ümmeti Muhammed etsin. Sefer ve seherlerin şerinden ümmeti Muhammed'i masun ve mahfuz etsin. Ela inna ahtan al-kelami ve ibdan nizam. ve teala fi'l kelam. Ve iza kur'an kur'an festemi'u lehu vansetul alekum turahun. Avud billahi mineş şeytanir <gülüyor> recim. <gülüyor> Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Ve aladdin subulana. Vānallāh lama al-muhtinīn. Sallallahu ala dīn barakallahu. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kama emar. Aşhedu an la ilahe illallah. Ve aşhedu an Muhammedan rasuluhu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 و بارك على سيدنا محمد وعلى اهل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا İbrahim وعلى اهل سيدنا ابراهيم في العالمين ربنا انك حميد مجيد ورد اللهم نصديق ابي بكر الفاروق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن سته الباقيه العشره المبشره وعن الصحابه والتابعين الاخيار منهم والأبرار. Vallama teslimen kâthera nila yom elḥştir ve elqarar. Vahşurna ma'hum ma bilutfik amin. Vahşurna ma'hum ma bilutfik amin. İbadet Allah, Allahın kulları. İttakullah ve atiğuh. Allah'a karşı çok saygılı olun. Sizi nimetleriyle perverdi eden Allah'a karşı saygılı olun.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 Ve zikrullahi akbar, ve Allahu yâlemu ma tesnâgun. Sattâ Allahu